Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Kehf Suresi 45-110. ila Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. O dünya hayatının durumu, tıpkı semadan indirdiğimiz su ile yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması, sulanıp güzelleşmesi ve sonunda o bitkilerin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 Biz dağları yürütüp gidereceğiz. Ve yeri apaçık, düz ve çıplak göreceksin. Yine o gün içlerinden hiçbir kimseyi bırakmaksızın herkesi mahşerde toplarız. Hepsi sıralar halinde Rabbine arz olunmuşlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi şimdi de çırılçıplak hiçbir şeyiniz olmaksızın bize geldiniz. Fakat siz, sizin için vadimizi yerine getirecek bir zaman tahdid etmediğimizi zannettiniz değil mi? Amelleri yazılı kitap önlerine konulmuştur. Artık o günahkarları görürsün ki onun içindeki yazılı şeylerden korkarak eyvah bize. Bu kitapta ne acayip. Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmayıp onları sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin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 o kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu, dedi. Musa, aradığımız şey bu, dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? dedi. O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin? dedi. Musa, ''İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem.'' dedi. Hızır da, ''O halde bana tabi olursan, ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma.'' dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, ''Gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın.'' dedi. O da, ''Sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet.'' dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır hemen onu öldürdü. Musa, ''Bir can karşılığı olmaksızın tertemiz günahsız bir canı öldürdün ha?'' ''Hakikaten sen benzeri görülmemiş çirkin bir şey yaptın.'' dedi. ''Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi?'' dedi. Musa, ''Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın.'' dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler.'' Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, ''Niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın.'' dedi. Hızır, ''İşte bu seninle benim birbirimizden ayrılma vaktimizdir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.'' dedi. Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. Oğlanınsa anne babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri ona karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.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 Artık Yecüc ve Mecüc onun ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden kullarına bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği, kıyamet yaklaştığı veya Yecüc ve Mecüc'ün çıkacağı zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi. O gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır.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 küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyanı uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar, kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden onların hayır olarak yaptığı bütün işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi olmadığı için bir terazi kurmayız. Yahut onlara iyi şeyleri için hiçbir değer vermeyiz. İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. Hakikaten iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara da konak olarak firdevs cennetleri vardır. Orada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 Müminin birinci görevi de bu hürlüğü şirksiz elde etmektir. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Kehf Suresi 45-110. ila 110. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul